Elhamdülillahi ve'l hamdülillahi ve'l yani farksız toplam sinagog. Allahü Vessellem, Aleyhisselam, Aleyhisselam,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 İslam Selametle ile Amin. Şimdi Şahf-ı Aleyhisselam'ı Bu gece 2 olacak. Hemen gelmeden hem geçiyoruz. O gün, da gün Mesulullah Sıbr-ı duasını yapıyoruz. Allah'a adım Allah por el 5. gecesinde bir senelik kazalar ve kaderler takdir edilir. Ölenler, kalanlar kazalar, belalar, harpler, zelzeleler, doğal felaketler hep beraat gecesinde tasnif edilir. Takdir edilir, takdir edilir demiyoruz. Takdir ezelde. Fakat bir senelik dosyalar Berat gecesinden Berat gecesine Görevli meleklere tevdi edilir. Allah'ım hayırlı kazalar ve kaderler nasip eylesin. Hepimiz hakkında Rabbim yaşarsak iman ile, İslam ile, kur'an ile, zikirle yaşamayı, ölecek isek hüsnü gâtime ile imanı Kamil çene kapamayı nasip eylesin. Şimdi Şaban-ı Şerif ayı, salih amel ayıdır. Okuduğumuz ayet-i Rabbimiz de buyuruyor, Hangi kullar ki iman ettiler, ettiler, ettiler. salih ameller ettiler, işlediler, ettiler, namaz, oruç, hac, zekat, zikir, sadaka, hayır, hasene yaptılar. Sallar, sallar. Yakında biz onları cennetlere girdireceğiz. Sallam, Yakında ne zaman? ne zaman? Ölür ölmez, ölmez, ölür, ölmez, ölmez, ölmez. Ruh, cennet ruh cennet bahçesine gider. gider ama ama sura öfürüldüğü vakitte, mahşere çıktığı vakitte, o zaman hakiki cennete, cennete ruhlebeden birleşir, birlikte giderler. Ama mühim Ama olan mühim bizim olan, ölümümüzdür. ölümümüzdür. Biz ölür, ölür ölmez, ölmez, ölmez bu nimetlere kavuşacağız. İnşallah. İnşallah. Kaybetmezsek. Tecrü mütehde lenhar, altlarından ırmaklar akıyor, köşkler, saraylar. insanlar ne kadar güzel ameller işlediler, ne hayırlar yaptılar değil mi? Nasıl inandılar? İnanmak meselesi. Allah Teala Allah ve Allah inanan kullarından canlarını ve mallarını satın aldı karşılığında onlara cenneti söz verdi. Şimdi biz canımızı, malımızı kime sattık? Allah'a sattık. Artık biz sattığımız şeye karışabilir miyiz? Sattığın mala karışabilir misin? Adama arabayı sattın Ondan sonra ikide bir gidiyorsun Arabayı bana ver biraz Adam da dersin biz aldık sattık Akit tamam Sen nasıl arabayı geri istiyorsun? Bizim işimiz ona dönüyor Malı canı sattık Allah satın aldı, neyi aldı? Malımızı canımızı Yine bize yediriyor, içiriyor Maldan istifade ettiriyor, candan istifade ettiriyor ama ne buyuruyor? Amane. Amane. Amane. Beş vakit namazı kılın. 24 saat vermiş sana. Beş vakit namazı kılsan farzı yerine getiriyorsun. Ömründe bir kere haç farz olsa sana gitsen farzı yerine getiriyorsun. Malın verdiyse sana nisap miktarında zekat. Kırkta birini verdin mi malının da vazifeni yerine getiriyorsun. Geri kalanıyla istediğin kadar dondurma ısmarladın. Baklava da ye. Fark etmez. E şimdi sen yine mızıkçılık yapıyorsun. Allah Teala malı canı aldı, karşılığında cenneti söz verdi. Cennet bahası biçilemeyecek güzellikte. Bir ulaşan daha oradan çıkmak istemez. Oranın zevkini tadan burada acı çeker. Buranın en büyük zevkleri bile can kazımak. Bura böyle basit bir yer, adi bir yer. Sen malı sattın, canı sattın. Ona ne karışıyorsun? Sen cennetine karış. Cennete gittiğin zaman baktın ki bir şey beğenmedin. Dersin ki ya Rabbi bu niye böyle? Cennette her istediğin olur mu? Olur. Ama mala cana karışma. Karışma ne demek? Yine Rabbim Fazlukerem ile diyor ki ben bu malı canı aldım ama yine sen kullan bunu canı kim verdi? Allah. Cenneti kim verdi? Allah. Bu nasıl veriş? İki tarafı da onun. Hiç böyle şey olur. Lütfu kerem sahibidir, onun için olur. Neye benzer? Adamın bir tanesini, fakiri garibanı aldın, gezdirirken, bir köşke vardın, adama dedin ki bu köşk senin olsun ister misin? Ya Dalga mı geçiyorsun, istemem olur mu ama? Nereden olacak? Hadi bu köşkü sana verdim. Nasıl verdin? Yüz liraya verdim. Nerede bulacağım yüz lira? Al sana yüz lira. Ver onu bana. Al köşkü senin. Dünyada böyle yapan gördünüz mü? He? Enayi Ama Allah Teala lütfu kerem sahibi. Malı da ben verdim diyor. Canı da ben verdim diyor. Ye iç yat aşağı. Beş vakit namazı kıl diyor. Kıldım beş vakit namazı al cennet senin diyor. Canını satın almış oldum diyor. Mal vermiş bu kadar. Kırk da bir zekat. Ver diyor kırk da bir. Ne olacak? Bütün malını satın almış kabul ediyorum diyor. Geri kalan senin olsun ye iç. Keyfine bak. Ama al cenneti sana verdim. Bunu kim yapar? Ama iman lazım. İman edip ameli salih işleyenleri yakında cennetlere girdireceğiz. Haramlardan sakınmak lazım Malı canı sattın o can senin değil zina yapılır mı? Allah'ın verdiği can bir de Allah'a sattın Sattığın malı Allah'ın Malını Beden onun oldu Kal gözün onu istemediği yerde kullanıyorsun Olur mu? İçki olur mu? Kumar olur mu? Yalan olur mu? Gıybet olur mu? Şimdi ne olacak? İkide bir pazarlığı bozmak Bozarsa kim bozar yine biz bozarız Allah bozmaz اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ Adamlar iman ettiler Salih amel işlediler mallarını, canlarını feda ettiler Değil ki bizim gibi Sabah namazında Geceler kısadır Uykunun tatlı zamanına çatıyor Sabah namazı yatakta kaçıyor Böyle canını satmak olur mu? Allah yoluna bir yardım edecek Elini sıkıyor alttan yalıyor Böyle bir malını satmak olur mu? İman başka bir şey. Biz cennete inansak bu kadar gevşek olmayız. Biz cennete inansak bu kadar haram işlemeyiz. Bizim imanımız zayıf. Kıt. Yukatilune fissebilillah. Malını canını bana satanlar Allah yolunda cihad ederler. Feaktilun ve yuktelun. İcabında gavurları gebertirler. Harpte, cihatta, Bedir'de, Uhud'da. Hendek'te, ondan sonra sahabe-i kiram bu kadar harpler yaptılar kaç yaşlarına kadar, 80-90 yaşlarına Ebu i Ensari kalktı, geldi İstanbul'a Allah yolunda, cihat uğrunda O yaşta yatmadı aşağı çünkü ben malı canı sattım diyor Allah benden cihat istiyor وَاَدَنَا عَلَيْهَ حَقًّا ve الْتَوْرَاطِ ve Kur'an. Allah söz verdi Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da bunu yazdı Allah sözü bozar mı? Ve men min Allah? Allah'tan daha çok sözünde duran var mı? Başkası söz verir duramaz. Ya unutur, ya fakir olur, ya verdiği sözü tutma gelinden gelmez. Der ki ben o sözü verdim ama şuna güveniyordum. E şimdi elimden çıktı. Nasıl verecek? Festebziru bi bay'ikum allazi bay'atum bih. Yaptığınız alışverişte çok karlı çıktınız. Beş para etmeyen malınızı, canınızı sattınız. Pahası biçilemeyen cenneti satın aldınız. Ve zahlikel fevzül azim. Bu ne büyük kurtuluş. Ama kim? Malını, canını satanlar kimler? Etteibun. Tevbe edenler. Devamlı istiğfar. Tevbe el-abidun. İbadet edenler. Namaz. es Oruç tutanlar. İlim tahsilinde seyahat edenler. Şimdi siz buraya niçin geldiniz? İlim öğrenmek için geldiniz. Hepiniz bir yerlerden geldiniz. İlim yolunda adım attı anlara girdiniz. Es-Saihun yolunda seyahat edenler Allah için adım atanlar Oruç tutanlar Rakiun, rükû yapanlar Es-Sacidun, secde yapanlar el amirun bil-Marûf iyiliği emredenler ve nâvun hal-münker Kötülükten nehyedenler içki içene haramdır yapma diyenler namaz kılmayana farzdır kıl diyenler tabi hepten böyle kütük gibi namaz kutsana lan, değil terbiyeli kibar nazik teşvik edici ifadelerle güler yüzle tatlı dille muamele edenler vel hafizunel hududillah Allah'ın sınırlarını muhafaza edenler dur dediği yerde duranlar ileri geçmeyenler imsa kadar yersin İmsak vakti geldi, ağzını bağlarsın. oruca niyet eden, oradan ileri yiyemez. Allah'ın sınırları var. Yabancı kadınlarla düşüp kalkamazsın, tutamazsın, bakamazsın. Nikahlığınla da rastgele iş yapamazsın. Hayız halinde yaklaşamazsın, nifas halinde yaklaşamazsın, ters ilişkiye giremezsin. Allah'ın sınırlarını muhafaza edenler. Her yerde sınırı var. Alışverişte, ticarette, ziraatte, her şey. Kendi kafana iş Git adamın tarlasını ek. Olur mu? Senin değil ki bu tarla. Allah'ın sınırını koru, Adamın sınırı Allah'ın sınırı. Para vermiş, malıyla almış. Bu mal senin değil ki sen nasıl gidersin adamın tarlasına ekersin? Adam kaç senedir ekmiyor, biçmiyor. Ben de ektim. E i̇zin aldın mı? Yok. E i̇zinsiz nasıl adamın malına gidersin? Girersin. Allah'ın sınırı tabi, adamın çektiği çit Allah'ın sınırı. Neden? Allah verdi ona o parayı, o tapuyu aldı. Hudutsuz iş olur. Ve beş müminin inananlara çok müjde ver ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanlar malı canı sattık, İkide bir pazarlığı bozuyoruz. Sonra Allah bizim zaten canımız malımızda beş para etmiyor. Alın malınızı canınızı cehenneme derseniz ne yapacağız? Bu alışverişi bozan zararlı çıkar. Allah bize çok para verdi. Yani canımızı malımızı alıp bize karşılığında çok büyük bir varlık verdi. O da nedir? Cennettir. Rızasıdır. Cemalidir. Biz bunu bu canla bu malla kıldığımız beş vakit namazla alacak durumda mıyız? Allah'a layık bir amelimiz var mıdır? Yüzümüz var mıdır Rabbimizle huzurunda? Şu amelim sana layık diyecek. O zaman susalım, oturalım aşağı Bir yandan tevbe edelim, istiğfan edelim Namaz kıldık hemen estağfurullah diyoruz Niçin? Bak akşam namazını kıldık Müezzin efendi ne dedi? Estağfurullah el azim e, ne yaptık ya zina mı yaptık, namaz kıldık Niye estağfurullah? Namaz kıldık ama Allah'ı düşünemedik Huzuru bulamadık, huşu kazanamadık Aklımız o yana bu yana gitti Onun için estağfurullah Ya Rabbi sana yakışmadı bu şekilde tevbe edersen haddini bilirsen, hududunu korursan cende söz Allah sözünden çaymaz. ama iman meselesi, o iman olsa sabah namazında yatırmaz seni namahreme baktırmaz seni kuvvetli olursa yalan konuşturmaz sana haram yedirtmez sana ama bizim imanlarımız zayıf Abdülvahid İbni Zeyd radıyallahu Büyük Veli Anlatıyor ki Bir harbe çıkacaktık Cihat için toplandık Bir genç delikanlı da geldi Babasından da çok mal miras kalmış Dedi ki ben e, Ben de harbe geleceğim Dedi ki yavrum daha gençsin 15 yaşlarında Olsun dedi yasak mı Neyse bakalım. Dedim gibi bir aşırı şerif okuyun. Harbe katılacak mücahitlerden biri aşırı şerif okudu. Aşırı şerifte de bu ayeti okudu. İnnellâh aştara. Allah inananların malını canını satın aldı. Karşılığında cenneti verdi. Alışveriş bitmiştir. Aşır bitti. Dedi ki o çocuk Ya Abdelvahide bin Zeyd buyur. Bu ayet doğru mu dedi? E Tabii doğru. Yani biz şimdi canımalı sattık mı diye? Tamam. Cenneti verdi mi? Verdi. Ne yapacağız? O zaman dedi ben şu teklifi getiriyorum. Babamdan bana çok miras kaldı. Bu cihatta gidip gelene kadar millete yük olmayayım, kendi paramı yiyeyim. Bir o param kalsın yoldaki nafaka. Bir de atım kalsın. Atla gideceğim cihada sizinle beraber harbe. Kafirlerle savaşa gidiyorlar o zaman bu Rum diyarlarını o zaman biliyorsunuz Şam'dan, Tuz, Azerbaycan'dan, Pekin'den, Anadolu hep bu dediğimiz en azından bin küsür seneden fazla buraları fetih bekliyor İslamla müşerref olmayı bekliyor bu diyarlar o zaman Erzurum deniyor mesela niye Erzurum deniyor Rum toprakları demek Rumeli deniyor mesela değil mi İstanbul Rumeli ne Rumeli ne demek? Yani, Rumların yaşadığı yerlerdi buralar. Rumeli o demek. Sonra bu Allah'ın dostları mücahitler, fethede, ede, ede, ede. Buraları hep Müslüman ettiler, elhamdülillah. Şimdi yine, bizim zamanımızda gavur olmaya başladı. Allah muhafaza eylesin. Ya. Millet yine dönüş yapmaya başladı. Kiliselere gitmeye başladı. Papazlardan hoşlanmaya başladı. Diyalogçu hocalar çıktı. Biz hizmet ediyoruz diyerek milleti dinden çıkartmaya başladı. Yahudi Hristiyan da cennete girecek, kilisede de namaz kılınır, camide de ayin yapılır. Dinleri karma etmeye başladılar, çorba etmeye başladılar. Allah şerlerinden muhafaza edilsin. Böyle bir bela çıktı şimdi. Milletin çoluğunu çocuğunu hizmet diye alıyorlar, okutacağız diye getiriyorlar, götürüyorlar. Paraları da zekat diye topluyorlar. Ondan sonra çoluğa çocuğa şarkı türkü söylettiriyorlar. Hadi bizim hizmetimiz bu diyorlar. Bak herkes Türkçe şarkı söylüyor. Ulan herkes Türkçe şarkı söylese cennete mi gidecek? He? Kelime-i şehadet öğreten yok. İman şartını öğreten yok. İslam şartını öğreten yok. Hristiyanın çocuğunu Müslüman eden yok. Ama ne var efendim? Gencecik kızlar buluyor ermiş, ermeye yakın. Toplamışlar erkekleri. Bütün millet oturmuş. İbadet yapıyoruz zannederek, kızı seyrediyorlar, kızın okuduğu şarkıyı, şiiri dinliyorlar. Caiz midir? Caiz değil. Kadının sesi avret değil ama, bakkala derse ki ekmek ver bana, o zaman avret değil. Ama kadın kalkıp da nameli okursa, caiz midir? Kadının ezan okuması caiz mi? Erkeklere Kur'an okuması caiz mi? Kur'an okuması bile caiz değil, şarkı söylemesi caiz olur mu? Çünkü nameli ses, kadın sesi caiz değil. Alenen, caiz olmayan haram işler. Bütün millet toplanmış orada. Onları da zannediyorlar ki kandil gecesi ibadet yapıyoruz. Hiç böyle ibadet olur mu ya? Kadın erkek karışık. Kız söylüyor, erkekler dinliyor. Ne olacak? Bizim hizmetimiz bu. Sorsan ona, Fatiha'yı oku, doğru okumayı bilmez. Desen ona şarkı söyle. Başlar akşam oldu hüzünlendim ben yine. Hasret kaldım gözlerinin rengine. E şimdi bundan kaç sevap aldı? Kaç sevap aldı bu çocuk? Deseydi Bismillahirrahmanirrahim kaç sevap alırdı? 19 harf, 1'e 10 sevaptan 190 cevap alırdı. Yazık değil mi milletin çoluğuna çocuğuna efendim şarkı türkü ezberletiyorsun? Bir de bu kadar millete hizmet diye yutturacaksın. Ne yapacağız şimdi? Hiç Allah'ın canını malını satın aldım. Allah yolunda cihad edeceksin buyurduğu şu ayetlere uyuyor mu bu? Adamlar gitmişler Filistin'e, Gazze'ye ekmek yemek götürüyorlar, ilaç götürüyorlar. Adamları şehit etti Yahudisi, dinsiz kitapsız. Dokuz tane Müslüman şehit oldu. Bir de diyeceksin ki bunlar şehit olmadı, boşuna gitti. Niye boşuna gitti? Gavurlardan izinsiz gittiler. Gavur sana izin verir mi Müslüman'a yardım et diye. Allah diyor ki, malını canını satın aldın, benim yolumda cihad edeceksin. E adam hoca olup da derse ki, gel, gel. E sen efendim Allah yolunda cihad edemezsin bu zaman geçti. Zaman, nasıl, zaman geçti. Geç, nasıl geçti? Nasıl geç, nasıl geç, nasıl geç, nasıl geç. Müslüman kardeşimiz orada açsız, perişan, ilaçsız, ölüyor. ölüyor ölü, ölü, ölü. E götürmeyeceğiz mi bir ekmek? Yok, izin alacaksın. Alacak. Vermiyor evet, izin, gel, gel, gel. Bırak, bırak ölsün. Bırak, bırak, bırak, bırak, bırak. Nasıl bırak ölsün? Adam ölsü diyor, şehit değil. Bırak, bırak, bırak, bırak, bırak. Nasıl şehit bırak, değil? Bırak, bırak Allah yolunda değil mi bu? Müslümana yardıma gitmedi mi bu gençler? Kencecik çocuklar. Onlar da yaşamayı bilmiyorlar mıydı? Furkanlar. Efendim. O kadar arkadaşlar. Bunlar da yiyecek, içecek. Canları çekmiyor muydu? Niye gittiler şehit olma bile bile? Allah için. Bak çocuk 15 yaşına dedi ki ben dedi cihada çıkmak istiyorum. Dedim ki diyor evladım kılıcı yedim mi zora dayanamazsın. ''Sen daha gençsin, evleneceksin, çoluğun çocuğun olacak, sen şimdi gelme!'' gelme, gelme, gelme, gelme. ''Yahu dedim, mübarek, sen nasıl alimsin, Mubarek, nasıl velisin?'' Nasıl, nasıl, nasıl. ''Bu ayeti duymuyor musun?'' Duymuyor, duymuyor, duymuyor. E ''Ben de malımı, canımı hepsini diyor, Allah yoluna verdim, bir tane atım kalsın, bir de para bıraktım, yolda size yük olmayayım, yiyecek alayım.'' diye. ''Ee dedik ki, ne yapalım sen böyle istiyorsan?'' ''Biz sana söyledik, çıktık Allah yoluna.'' Her gün, gündüz, tabi aylarca gidiyorlar. Her gün diyor, gündüz oruç tutuyor sıralı. O genç. Her gece sabah kadar da teheccüd kılıyor. Bize hizmet ediyor, atlarımıza da hizmet ediyor, hayvanlarımıza da bakıyor. Böyle fedakarlık etti. Ondan sonra bir gün bir yere geldik, oturuyoruz. Bir de baktık bu genç delikanlı. Koşa koşa geliyor. geliyor, geliyor, geliyor, geliyor. Diyor ki: "Vaşevka ile Aynay-ı il Merziye. aynay Merziye'ye çok iştahım arttı. Özlem çekiyorum. Ne zaman kavuşacağım? Aynay-ı Merziye ne demek? Ayna göz iri gözlü huri. Merziye de çok memnun kalınacak huri kız. Ben diyor o huri Aynay-ı Merziye'nin e, hasretine yanıyorum. Ne zaman kavuşacağım? Arkadaşlar birbirine dediler ki: Devamlı oruç, namaz falan herhalde biraz evhamlandı. Şimdi bizim millet öyle der ya, devamlı camiye gitse, hocaları dinlese, hele bir de benim sohbetlerime gelenlere, eskiden anaları, babaları öyle derlerdi. Gitme evladım, delirirsin. Bir de bakar, çocuk genç yaşta sakal bırakmış, bir de kalkmış teheccüde gece 2'de 3'de, anası da bakıyor, ne işin var oğlum 2'de, gecenin 3'ünde internete baksa, film seyretse bir şey demez. Teheccüd kılınca, oğlum gece tenhada, tek başına odada teheccüd kılıyorsun, kafayı sıyırma sonra. Ulan niye sıyıracak? Korku filmi seyrediyor, sıyırmıyor da teheccüdde mi kafayı sıyıracak? Sen kafayı sıyırmışsın. Bizim millet böyle. Hemen çok ileri gitme, şey olursun, bunalırsın evladım. Niye ileri gitme? Ne var namaz kılanda, ne zarar var namazda? Evvelce böyle. Milleti şey derler, korkuturlardı, ürkütürlerdi. Şimdi biraz benim e, konuşmalarımı televizyonlarda orada burada çok dinlediler de baktılar bu hoca öyle güldürüyor müldürüyor. Dedi, aa komik adam canım dinle diyorlar. Ben öyle komik adam ama adam cehennemi duyduğu zaman içkiyi bırakıyor, namaza başlıyor, sakalı bırakıyor. İlla milleti ağlatmak lazım değil. Mühim olan tesir edip de bir namaza başlatmak meselesidir. Bir haramı bıraktırabiliyorsak ne mutlu bize. Ne yapalım şimdi? Burada adamı ağlatmak hüner, hüner değil, ağlatırsın ama bir de hafta kimse gelmez. Adam da der ki, ağlama para mı vereceğiz üstüne de ya? Ne gideceğim? Ama gülmek var diye geliyor. Ondan sonra bir de bakıyor ki, eee biz ağlanacak halimize gülüyormuşuz Mer ya. Bizim ne kadar ahirette sorumluluğumuz var, nereye gülüyoruz? Ondan sonra, bu mübarek delikanlı böyle geliyor, Dedi ki evladım otur bakalım, hayırdır inşallah ne var? Ne var, ne var, ne var, ne var. Dedi ki bir zuhurat gördüm. Dedi, ne zuhurat gördün? Dedi tabi çok yorgunluğu da var. Demin şurada daldım. Daldığım vakitte birden baktım ki büyük bir köşk, bir bahçe Cennet rabzasını görüyor. Büyük bir köşk görüyor. Orada da e, genç kızlar var, huriler. Öyle güzellikleri var, dünyada öyle bir, güzel bir şey görmedim, aklımı çeldiler. Yanlarına gittim, selam verdim, selamı aldılar, dediler ki aynay ay Marziye'nin kocası geldi. Ben de dedim ki aynay ay Marziye kimdir, aranızda mı? Madem ben onun kocasıyım, tanışalım. Dediler ki burada yok. Ya Daha çok ileri gideceksin, biz onun hizmetçilerinin hizmetçilerinin hizmetçileriyiz. Biraz daha ileri gittim bir ravza bir bahçe. Balırma akıyor. Bir bahçeye geldim. Şarabırma bir bahçeye geldi. Balırma bir bahçeye geldi. Sütırma bir bahçeye geldi. Suvurma. Dört tane bahçeden geçtim diyor. Her birinde cariyeler, hizmetçiler ama öyle takılar, öyle süsler, öyle güzellikler var ki dünya gözüyle kimse görmemiş ki öyle bir şey. Biz dünyadaki efendim sokakta Bacağını açan karıları görüyoruz. Ondan sonra bakıyorsun, aa ne güzel zannetiyoruz. Halbuki hiç. Güzellikten alakası yok. Birazdan baksan, diyecek ki tuvaletim geldi. Birazdan burnu akacak, birazdan terleyecek, kokacak. Dünyada terlemeyen, sanki erkekler çok iyi bir nane. Erkekler kokmuyor mu? Daha kokuyor. Hiç dünyada tuvalete girmeyen, küçük abdest, büyük abdest yapmayan, Karnında pislik barındırmayan Bağırsaklarında pislik olmayan Biri var mı? O zaman De, de, de, de. En beğendiğin de, de. aşık olduğun güzellik sahibini Mezara koyduktan birkaç gün sonra Açsınlar da Bak bakalım üzerinde kurtlar Dolaştığı zaman Güzel miymiş? Onun için Haramda güzellik yok Geldim diyor Hepsine soruyorum Aynı ay i Marziye'nin kocası geldi. Herkes böyle söylüyor. Ben de diyor, sizin aranızda mı? Yok. İleri git. Biz onun hizmetçileriyiz. İleri git, biz onun hizmetçileriyiz. Bir tane köşke geldim, ucu bucağı yok. Kapıda bir cariye var. Öyle güzel, daha öyle güzel bir şey görmedim. Dedim ki herhalde budur. Gittim selam verdim. İçeriye seslendi. ayna ay Marziye kocan geldi. Meğer o da değil. Ben öyle görüyorum ki, her gördüğüm birbirinden güzel diyorum ki bundan güzeli olmaz bir de bakıyorum daha güzeli var en sonunda içeri girdim baktım bir tahtın üzerinde kurulmuş oturuyor selam verdim selamı aldı aynı ay marziye sen misin benim, benim, benim, benim, benim, benim. benim cennetteki hanımım eşim sen misin benim e o zaman seni kucaklayabilir miyim biraz kalktım diyor kucaklamaya giderken dur dedi henüz sende Dünya hayatından kalıntı var. Ama bu akşam inşallah bizimle iftar edeceksin. Ben de uyandım diyor birden dayanamıyorum diyor ne yapacak? E gavur yok bir şey yok kendi kendini mi öldüreceksin mübarek? Harp yok ki daha. Cihada çıkmış. Aynayi marziyeye kavuşacağım. ve kavuşacağım da kendini mi öldüreceksin? Abdülvahid İbn Zeyd büyük velilerdendir. Diyor ki o genç delikanlı zuhuratı anlattı. Biz de mübarek olsun maşallah falan dedik. Hakikaten hoşumuza gitti. Çünkü ayetlere, hadislere uygun. Uydurma bir şey değil. Allah mübarek etsin evladım dedik. Birazdan bir Rum müfrezesi, kafirlerden bir müfreze diyor. Hemen diyor önümüze çıkıverdi. Onlar bize dalmadan bu genç delikanlı diyor hemen onlara daldı. Dokuz gavuru gebertti. Onuncu da şehit düştü. Hemen ya zuhurat biter bitmez. Gittim diyor yanına Kanlar içinde henüz daha ölmemiş Öyle bir gülüyor Öyle bir gülümsüyor ki Alışveriş karlı oldu diyor Rabbi hal bey Vallahi alışveriş Karlı oldu Ebedi cennete gitti ya Babasından kalan mal neydi yani Şimdi mi çakacaktı dünyaya Hepimiz gideceğiz arkadaşlar Bu dünya bizim değil Biz burada emanetteyiz her gün bu kadar insan kaybediyoruz. Ahirete uğurluyoruz. Biz yolcuyuz. Bizim bir vakit namaz kaçırmamız. Ya, ya, ya. Harp yok, bir şey yok. Can tehlikesi yok. Mal tehlikesi yok. Allah vatanımızı iç savaştan dış savaştan muhafaza eylesin. Vatanımızda etrafımızdaki bu kadar İslam alemi kan içinde Allah Suriye'ye acil yardım eylesin. ehli sünneti hak galip eylesin. Bunun sayrileri kahreylesin oradan. <gülüyor> Deveylesin o pis rejimi oradan. Ehli sünneti kesiyorlar, boğazlıyorlar. Yani biz elhamdülillah büyük alimlerin, velilerin, efendi hazretlerimiz gibi zatların, emri bil maruh, neyi al münker, vaaz-ı talebelerin, okuyanların, ruku secde yapanların hürmetine bir yaşıyoruz. Ama kardeşlerim, bu güvenlik içerisinde, bu huzur ve emniyet içerisinde, yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda bir de beş vakit namazı kılmazsak Ramazan geliyor orucu tutmazsak Haramlardan sakınmazsak Biz neyle cenneti kazanacağız ya? Sonumuz cehennem mi olsun? Yedik içtik iki gün gittik Ebedi yanmak Bunu insan göze almaması lazım Hepinize Allah akıl fikir verdi bana da size de Nefis şehvet Kafamıza girdiği zaman aklımız gidiyor Allah rızası için Aklı kullanalım Bizim malımız yanımızdan, bizden ne isteniyor? 5 vakit namaz, oruç, haç, zekat. Bunların ne zorluğu var? 7 yaşında çocuk 5 vakit namazı kılabilir. Bu kadar kolay bir din geldi bize. Adamlar can verdiler. Malların hepsini verdiler. Sahabe-i kiram feda oldular. Kaç yerlerinden yara aldılar. Her yerleri çünkü o ok, kılıç darbesi içinde yaşadılar. Bu yolda cihad ettiler, şehit düştüler atalarımızın, kıymetli ecdadımızın bize emanet bıraktığı, fethettiği şu mübarek yurtlarda namaz kılalım, oruç tutalım, ne var ya? Şimdi Şaban Şerif ayı geldi oruçları var, sevapları var Berat gecesi geliyor e tevbe etmek lazım biraz kendine gelmek lazım Ya Rabbi döndüm Allah'ım, çok günahım var Afeyle demek lazım e, bu kadar da yapamasak olur mu? nasıl iman bu? cennet var mı? var kime var? iman edip ameli salih diyenler salih amelin var mı yok e cennet var hazır seni bekliyor salih amel de bedava bu kadar kolay hala cennete girmek için kıpırdanmıyorsun e demek sen inanmıyorsun böyle bir şeyin olduğuna ya o çocuk inandı gitti malını canını verdi ya Allah da ona verdi sahabe-i kiramın imanı nerede kardeşim ya tabi bu çocuk genç sahabe değildi sahabeden bir zaman sonra bu hele bir de sahabe mi? Bu ayetlere nasıl inandılar? Bedir Muharebesinde, Uhud Muharebesinde Kafirler orada karşı tarafta Müslümanlar bu tarafta Sahabe-i birisi oturmuş Hurma yiyor İki tane hurma O arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Var mı cennete soyunan? Hadi cennet önümüzde cihat var Buyurduğunu duydu Dedik ya Rasulullah ben şimdi şu kafirlerle cihat ederken ölürsem cennette miyim? Buyurdu Naam, evet cennettesin, hem de değil cennetlerdesin. Ya Rasulullah o zaman bir iki hurma yiyordum ama bu hurmayı yiyecek kadar dünyada durursam gecikmiş olurum. Gecikmiş olurum. O hurmayı bile yemedi de doğru düşmanın üzerine atladı. Şehit oldu. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi. Kanlar içinde şehit düşmüş Böyle güldü Ondan sonra başını döndü Tabii ki çok şeyler görüyor Bizim görmediklerimizi görüyor Sahabe-i hemen soruyorlar Ya Resulallah, Bu arkadaşımızın yanında Önce güldünüz Sonra niye yüzünüzü döndünüz Dedi ki önce niye güldüm Hemen cennete gittiğini Daha kanı kurumadan ilk kan damlasıyla Günahlarının af olduğunu Ve cennete kavuştuğunu gördüm Cennetteki makamlarını görünce sevindim, güldüm. Sonra cennetteki hurileri, eşleri hemen yanına geldiler. Onu karşılamaya, hanımına bakmayayım diye yüzümü çevirdim diyor. Sahabe bir şey görmüyor ki huriyi falan görmüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüyor. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için efendiler, biz bu cihatların zamanında olsaydık, canları malları vermek zamanında olsaydık, biz kaytarırdık, kaytarır. Kaytar, kaytar, kaytar, kaytar. Namazdan kaytaran adam harpten kaçmaz mı? Kaçtan, kaçtan, kaçtan. Sabah namazını yatakta geçiren, uykuda kaçıran adam Allah yolunda cihat dedi mi ne, ne, ne, ne yapar? Münafıklar gibi geri geri kaçar. Kaçar, kaçar, kaçar, kaçar, kaçar. Neyse ki Allah dağına göre kar yağdırıyor, bizi zor şeylerle imtihan etmedi. Allah'ım imtihanı kazanmayı nasip eylesin. Beydir, Beydir, Beydir, Beydir. Şimdi, şimdi, şimdi, şimdi. Recep Şehrullah, Recep Allah'ın ayı Şaban şehri, Şaban benim ayım, Ramazan şehri ümmeti, Ramazan ümmeti milay. Şaban şerif, Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem. Şaban, fakat emri. Şaban ayna değer veren benim emrime değer vermiş olur. Femen azam emri ve kıyame. Benim emrime değer verene kıyamet günü ben bir mükafat olarak hazır beklerim. Şefaatımı ona helal ederim. E, şaban ayna tazim nasıl olur? Günahlardan sakınarak. Salavat-ı şerifeyi çok okuyarak. Allahümme salli ala seyna Muhammed. Şimdi şu Şaban kitabını elinize alacaksınız. Herkes bu ay çıkana kadar bu kitaba göre hareket edeceksiniz. Benim vaktim o kadar yok. Bütün kitabı size burada anlatamam sabaha kadar. Kitaba göre hareket edeceksiniz. Bu kitap çantanızda duracak. Bir ay. Bir çanta olacak. Yoldayız her yerde. Bu kadınlar makyajları bozulmasın diye koca çanta taşıyorlar. İki kiloda malzeme taşıyorlar içinde. Bir yeri bozuldu mu hemen çıkarıp tamir ediyorlar. Siz niye bir kitap taşımıyorsunuz Şaban ayının duaları için? Evet. Hadis-i şeriftene buyuruyor. Şaban ayı diğer aylardan ne kadar üstün? Benim diğer peygamberlerden üstünlüğüm kadar üstün. Bak mübarek, ne mübarek? Ay'a gelmiş bulunuyoruz. Şimdi bu mübarek ayda çok faziletler var, ibadetler var. Günahlardan sakınmak. Şaban ayında kim ibadet yapar, nefsini günahlardan sakınırsa Allah günahlarını bağışlar. Bir daha seneki Şaban ayına kadar bütün bela ve hastalıklardan onu kurtarır. Şaban ayını günahsız geçirelim. Bir sene sağlık, afiyet, belasızlık garantisi, sigortası var. Çünkü Berat Gecesi bu ayda. Efendim, Alimlerden biri vefat etti, büyüklerden biri de onu defnetti, ondan sonra 7-8 ay mezarına gidemedi. Sonra mezarına ziyarete gideceği gün, gece, zuhuratta mana aleminde o zatı gördü. Selamun Aleyküm, cevap vermedi. Selamun Aleyküm şey yok. Dedi ki, Aleyküm Selam demek ibadettir. Biz berzak alemindeyiz, ibadetle mükellef değiliz. Onun için Aleykümselam bizim dememiz gerekmiyor. Yani demiyoruz çünkü ibadettir o. Cennette namaz var mı? Peki, nasılsın? Çok fenayım Ya Yahu sen alim adamdın, bu kadar hizmetin var. Dedi işte bir günahımdan sebep, Allah Teala kabrimi ateş doldurdu. Aylardır çekiyorum diyor. Kabir ne zor bir şey, yapayalnızız ya. En sonunda, Şaban ayına kadar azap çektim. Şaban ayı gelince bir melek nida etti. Bu kulum Şaban ayında bir gece ibadetle ihya etmişti. O gece hürmetine azabını kaldırın. Hiç olmazsa Berat gecesinde mutlaka ibadetle ihya edeceğiz inşallah. Biz İstanbul'da Ahmet Yesevi Derneği'nde oluyoruz. Gelenleriniz buyurunuz. Orada sohbetimiz oluyor. Değilse Lale Gül'den canlı veriliyor. İnşallah. Şaban ayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek parmağıyla işaret etti de gökteki ay ikiye yarıldı. kafirlere mucize olarak o mucize Şaban ayında gerçekleşti. Bizim sana inanmamız için ayı ikiye yararsan inanırız dediler. Bismillahirrahmanirrahim şöyle bir parmak işareti yaptı. Hira Dağı'nın ayın yarısı bu tarafına gitti, yarısı bu tarafa gitti. Hepsi de gördü. Dediler ki ya o ay dediler bütün duruyor da bu bizim gözümüze büyü yaptı, biz yarı görüyoruz dediler. Böyle böyle yapıyorlar. İş şahit olun, bak ay yarıldı diye. Gece yarısına kadar ay durdu öyle, bir dakika değil. Bütün dünya bu mucizeye şahit oldu. Sonra dediler ki uzaklardan gelenlere de bir sorarız, bütün dünyada görüyorlar. Sonra gelen gidene sordular, dediler ki biz de gördük dediler ay falan gece, iki parça oldu yarı yarıya durdu. Yahu dediler ne büyük büyücüymüş, oralara da tesir ettirmiş dediler. Gavur mucize ile iman eden? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat okumamızı emreden estağfurullah. billah. İnne allâhü ve melâke teusallûne ale'l-nebî yâ ihullezînâ menû sallû aleyhim sellîmû Bize salavatı emreden ayet, ahzab suresi. Hangi ayda indi? Şaban ayında indi. Niçin Resulullah buyuruyor ki, Şaban benim ayımdır. Çünkü ona salavat okunması emredilen ayet Şaban ayındayım. Onun için salavatı çok okuyalım. Şaban Şerif kitabının sonunda bazı salavatlar var. Burada onları yazmış idim. O salavatları da bulursanız öyle salatlar var ki bir salavat okursunuz on 10 bin yüz bin salavat okumaya bedel olur bir tanesi. Kitabın sonunda var. Yine mübarek ayda Allah Teala... Her sene bir kere Kabe'ye bir nazar eder. O Kabe'ye baktığı zaman bütün Müslümanların kalbi hacca gitsem, ömrüye gitsem diye yanar. İşte Kabe'ye tecellisi de Şaban ayında ve Berat gecesinde. Senede bir kere olmaktadır. Kıble Mescid-i Aksa'ya doğru iken aylar sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fevelli ve ceke şatral mescid-i haram Habibim biz senin Kabe'ye dönmeni ...dönmek istediğini biliyoruz... ...hadi yüzünü mescidi harama çevir diye... ...yeniden Kabe'ye döndürüldü... ...hangi ayda? Şaban Aşerif ayında... ...Kıble Kabe'ye... ...döndürüldü... ...amellerimiz bir senelik... ...amellerimizin dosyası... Allahu u Teala'ya hangi ayda yükseliyor? Şaban ayında... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan... ...tümünü tutar... ...Ramazanın dışında en fazla orucu hangi ayda tutardı? Şaban ayında dediler ya Rasulullah niçin en fazla orucu bu ayda tutuyorsun? İnna sahâtun teftâhu ve Şaban ay hakkında buyurdular ki sallallahu aleyhi ve sellem daha keşerun ya arasında insanlar gaflete düşer böyle bir ibadetleri gevşettiler o mübarek ayda da amellerimiz Allah'ın huzuruna gösteriliyor Rabbim Beğenecek mi? Rikmi, rikmi, rikmi. Beğenmeyecek rikmi, mi diye. Bir senelik arz var. Ben Şaban ayında çok oruç tutuyorum. Rabbime amellerim gösterildiği zaman oruçluyken gösterilsin ki Rabbim benim amellerimi reddedecek olsa da ya kulum benim için oruç tutuyor bari orucuna bağışlayayım da oruç ağzına şimdi onu reddetmeyeyim diye amellerimi bir senelik kabul etsin diye Şaban ayında çok oruç tutarım. Buyuruyor. Sallallahu aleyhisselam. Bir sene ya kadar yaşayacak ömürlerimizin dosyası Berat gecesinden Berat gecesine Şaban ayında takdir ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnnel la yektub fi alakul nefsin meniyetetil Şaban ayında bir daha seneye kadar kim ölecek, kim kalacak yazılır. Fe uhib meniyeteniyejeli ve enu saim. Ecelim yazılırken bu sene ölecek diye dosyaya kayıt olurken oruçlu olmayı severim. Onun için bu ayda çok oruç tutarım. Demek ki Şaban ayının böyle neleri var? Faziletleri var, meziyetleri var. Bunun için ben size burada Berat Gecesi ile ilgili bir bölüm açtım. Sayfasını söylüyorum. Ben sizi Allah için çok seviyorum. Bir daha seneye kadar da yaşamanızı istiyorum. Hayırlı uzun ömürle çok yaşamanızı istiyorum. Onun için size bazı dualar öğretiyoruz. Bakın burada Berat Gecesi'nin ibadetleriyle alakalı efendim kitapta bölümler var. Bu bölümlerde Berat Gecesi 6 rekat namaz kılınıyor. 3 tane Yasin okunuyor. 1 Yasin uzun ömür niyetiyle bir Yasin, kaza beladan korunmak niyetiyle bir sene. Bir Yasin, zengin olmak ve muhtaç olmamak niyetiyle. Bunlar okunduktan sonra da bir duası var. Bu dua on kere okunuyor. Allah'ın izniyle bütün Allah dostları buna devam ettiler. Berat gecesinde bunu yapanlar, bir daha berat gecesine kadar yaşıyor, ölmüyor. E hocam ben, ben öyle her sene yaparım, kıyamete kadar yaşarım hangi sene ecelin geldiyse o gece unutturuluyor, yaptırılmıyor. Anladın mı? Ama o zaman bu berat gecesinde okuduk mu en azından elhamdülillah bir bu sene Allah belalardan beni koruyacak diye içimize bir güvence gelir. Nasıl ki sigorta yaptırıyorsun, ondan sonra diyorsun şimdi arabayı çarpsak da mühim değil, sigorta eder. Anladın? Bu duayla berat gecesinde yaptın mı? Allah'ın sigortasına giriyorsun. Celle Şanuhu Celle Celaluhu Yapacak mısınız inşallah? Kendiniz bilirsiniz, bana ne? Bana ne senin bacağın kopmuş, bana ne? Ama ben de üzülürüm bir Müslüman kardeş olarak Kendi bildiğim duayı senden niye gizliyim mübarek? Sen de yaşa, ben de yaşa. Hem hayırlı uzun ömürle yaşayalım Hem belasız yaşayalım, kazasız yaşayalım Hem de muhtaç olmayalım ona buna da Helalından geçinelim gidelim Zordur muhtaç olmak Fakir olmamak için Şimdi e, Şaban Şerif'in oruçlarının faziletleri. Burada en azından 3 gün oruç inşallah tutarsınız. O da hangi günler olsun biliyor musun? Hoca ben bana 3 gün diyorsan ben fazla tutamam 3 günde bana. Fazla tutsan çok iyi olur. Ama 3 gün tutarsan Hadis-i Şerif'te diyor ki Şabanü cünnetü mine nâr <gülüyor> fe men erâden yelkâni fe lesûmu Şaban cehennem ateşine kalkışı bir kalkandır. Yarın ahirette bana kavuşmak ve şefaatime erişmek isteyen üç gün olsun Şaban'da tutsun. Benim ayımda üç gün tutsun. İftar yapmadan da çok salavat getirsin. Sofraya otursun, iftar açmadan Allahu salli ala Muhammed, ma ala acik Muhammed salavat getirsin. İftarda bütün günahlar af olur. Peki hangi günleri tutsun? Kardeşler, Pazartesi, perşembe falan sünnet oruçları tutanlara ne mutlu. Ama ben üç gün tutacağım hoca efendi. Benim için seçim yap. Derseniz hangi günü tutsun? 13, 14, 15. Yani ne demek biliyor musunuz? Berat gece gecesi hangi gece dedik? 15 ertesi gününe cumartesi mi? Cumartesi 15 oluyor. 15 Temmuz 16 Temmuz oluyor değil mi? Günü ertesi gün. 16 Temmuz o zaman ne ettimak sana söyleyeyim. 14, 15, 16. Temmuz olarak. Gökteki ayda ne ediyor? 13, 14, 15 ediyor. 14'ü 13'e denk geliyor. Anladınız mı? 15'i 14'e denk geliyor. 16'sı 15'e denk geliyor. Esas beraat gecesinin günü kaçı oluyor? 15'i oluyor. Şimdi Temmuz'a göre 16'sı oluyor. Gökteki aya göre... 15. gece, gece önce gündüz sonra siz ne tutacaksınız şimdi? He? perşembe cuma, cumartesi bu üç günü tuttunuz mu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizi hoş karşılayacak inşallah berat günü balıklar bile oruç tutar yani yemezler tabi şimdiki balıklar sapıtmış olabilir eski balıklar öyleydi Şimdi ne bileyim ben şimdiki balıkları, kuşları Millet faiz paralarıyla yem atıyorlar, bir şey atıyorlar Yiyen balık da sapıtıyor, kuş da şaşırıyor Eskiden Kabe'nin üstünden kuş geçmezdi Tefsirler öyle yazıyor Şimdi adam da diyor ki bak kuş geçti diyor Kabe'nin üstünden Hoca yalan söyledi La Hoca yalan söylemedi, sen bozuk paralarla gittin Haram paralarla kuşa yem attın Kuş da pusulayı şaşırttı Kabe'nin üstüne de pisler E sen, senin paranla yiyen kuş ne olur? Çoluk çocuk yedi de bizim paraları ne oldu? Hepsi sapıttı işte. Çoluk çocuğumuzu nereden toplayacağımızı şaşırdık. Hepsi bozuk. Niye? Kazançlarımız karışık. Allah helal nasıl eylesin. Evet, mübarek oruçlarına devam edin. Ondan sonra oruçlarının sevapları var burada. Efendim, ne kadar muazzam. Şaban'da bir gün oruç tutsa diyor, Allah canını cehenneme haram eder, cennetlerde Yusuf Aleyhisselam'a komşu eder, Eyüp Davud aleyhisselam da Davut aleyhisselamın sevabını ihsan eder ama o orucu nasıl tutacak? Gözü de haramdan oruç tutacak kulağı da haramdan oruç tutacak Orucu takva ile tamamlayacak Bu müjdeleri alacak Efendim Şaban ayı ne gün girdi? Bugün biriydi İlk perşembesi ne zaman? Önümüzdeki perşembe Şaban'ın ilk perşembesiyle Son Perşembesi'nin oruçlu geçireni Allah'ın cennete sokması bir haktır diyor. Haktır, Sözdür diyor. İlk Perşembe ne zaman? ne zaman? Bu önümüzdeki Perşembe. Evet efendim. 13, 14, 15 oruçlarını dedik. Ondan sonra. Hadi şerifler çok. Siz buraya bakarsınız. Müjdelerini okursunuz. Efendim ben tümünü tutuyorum hoca efendi. Allah mübarek etsin. Sen hadi ben ne diyeyim senin elini kim tutar? tümünü tutana ben ne diyeyim o çok kazanır ama herkes niyetine göre kazanır eğer ki adam namaz kılıyormuş iki kişi de arkadan onu methediyormuş ya bu hacı abi her sene hacca gider bu diyor çok çok da ömreye gider çok da sadaka verir çok da hayır yapar efendim şöyle de zekat verir falan filan Adam şişmiş, şişmiş, kabarmış. Namazı zor selam vermiş, sağına selam vermiş, soluna da dönmüş. Hemi de oruçluyum demiş ya. Ebla kabak gibi insanlar vardır, kabak tadı verirler. Ya oruçluysan Allah be kardeşim, millet seni etti diye oruçluyum niye diyorsun ya? Böyle biraz halsiz olur, oruçlu gününde benzi soluk olur falan. Adamda yolda karşılaşır. Ya hasta mısın dedi falan. Ya işte Elhamdülillah oruçluyuz falan. Deme ya, deme de dur da değil mi? Adam desin ki hasta mısın? Sen dedi de ki e biraz keyifsizim de veyahut da yok elhamdülillah iyiyim de. Hemen oradan bir ya yüzün sararmış falan hemen oruçluyum demek mi lazım ya? Biraz Allah için iş yap. Gizle. Evet. Şimdi Berat gecesiyle ilgili burada vazifeler. Hadis-i şerifler, rivayetler. Hadis-i şerif Tirmizi'yle geçer. Şaban'ın on beşinci gecesi olduğu zaman Cuma, cuma, cuma, cuma, cuma, cuma. cuma Cumartesi'ye bağlayan gece Gecesiniz ibadetle geçirin Gündüzünü oruçla geçirin Güneş batar batmaz Allah birinci kaç semadan tecelli eder, eder, eder, eder. Helmin taibin tevbe eden var mı? Helmin sahilin bir şey isteyen var mı? Helmin müsterzıkın rızık isteyen var mı? Helmin müptelen şifa isteyen var mı? Fevh berat gecesidir eder, eder, eder. Afiyet eder. vereceğim Şifa vereceğim, rızık göndereceğim diyor Allah. Bir sene. Efendim rızkın bu gece yazılıyor. Hesabı meleklere teslim ediliyor. Allah dilediğini siler, istediğini sabit bırakır diyor Kur'an. İşte o geceki duada ne diyor? Ya Rabbi sen beni kötüler defterinde yazdıysan sil iyiler defterine al. Rızkı dar olanlardan yazdıysan sil rızkı bol olanlara yaz. Anladın o on kere okunacak dua o işte onu okuduğu zaman ne oluyor dua belayı defeder. Allah senin dua edeceğini bilirse ona göre senin bir senelik kaza ve kaderini tayin ve takdir eder mübarek cumartesi günü de on beşinci gün gecesi kadar faziletlidir dört gecenin gecesi günü gibi günü gecesi gibi cuma gecesiyle cuma sabahı berat gecesiyle berat sabahı kadir gecesiyle kadir sabahı arafe gecesiyle arafe sabahı bunlar gecesi de gündüzü kadar faziletlidir senede beş gece ibadetle hiadene cennet vacib olur bunlardan biri de beraat gecesidir şaban şerifin on beşinci gecesidir beraat gecesiyle bayram gecelerini ibadetle geçirene son nefeste iman nasip olur kalbi bunalıp da imansız ölmez ölüm telaşesinde kalbin e, panikleyip Korkup dehşete kapılıp kelime-i şehadetin zikrini unutmaz. Berat gecesi uyanık olalım. Son nefeste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yardımını bulalım. Ve imanla ölelim. İnşallah. Şimdi bir geceyi ben ihya etmek istiyorum. Gecenin ihyası nasıl olur Hoca Efendi? Ne yapmam lazım? Bakın ben burada Şaban kitabının 93. sayfasında başlamışım. Bir geceyi ihya nasıl olur? Hangi sureler, hangi dualar, hangi namazlar, hangi ibadetler ile olur? Kaça kadar gidiyorum? Efendim? 101. sayfaya kadar. İşte hemen hemen ne olmuş? 6-7 sayfa. Geceyi, Kadir Gecesi'ni ihya edeceğiz. İhya nasıl olur? Bunun şeklini bütün okunacakları bu sayfalarda yazdım. Her gece için geçerli. Şaban Risalesi'nin dediğim sayfaların. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Berat gecesi, Cibril bana geldi, dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, başını güne kaldır. Dedim bu ne gecedir? Bersim, dedi bu gece Allah 300 rahmet kapısını açtığı gecedir. Ayşe efendimizi arıyor, Sıra. çıkmış cennetül bekiyem mezarlıkta ibadet ediyor. Bulamıyor, o da zannediyor kumalarıma mı gitti beni uyutup diye. Sonra gidiyor, dolaşıyor, dolaşıyor, geliyor eve. O da zaten küçücük efendimiz secdede öyle bir kapanmış kalmış ki zannettim ki diyor Allah peygamberinin canını mı aldı? Vefat etmiş gibi secdede kapanmış. Sonra diyor ayağını böyle şey yaptım. Biraz gıdıklar gibi kaşıdım. Biraz ayağını oynattı diyor. Ayağını oynatınca anladım ki vefat etmemiş. Öyle duruyor secdede. Bir saat, iki saat, üç saat secdede dururdu. Ya sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra kalktı. Dedi ki bana, ey Ayşe Allah Rasulü'nün Sana haksızlık yapacağını mı zannettin de Çıktın odaları, kapıdan Ses dinliyorsun, ben nereye gittim acaba Ben buradayım Ya Rasulü'nü geçmişin Geleceğin bağışlanmış, günahsızsın Sabaha kadar burada secdede kalmışsın Ben de seni bulamadım Dedim, dedi buyurduk Ey Ayşe Ben Allah hakkıyla şükreden bir kur, olma Sen bu gecenin ne gecesi olduğunu biliyor musun Bilmiyorum ya Rasulü'nü bu gece Şaban'ın 15. gecesi yarı gecesidir. Bu gece Kelp kabilesinin koyunlarının kılları kadar Araplarda en fazla efendim koyunu olan kabile Kelp kabilesi. Hani Cebrail Aleyhisselam'ın suretinde geliyordu ya. Cebrail Aleyhisselam hangi sahabenin suretinde görünüyordu? Tihyetün Kelbi. Bak Kelbi. Kelbi ne demek? Kelp kabilesinden. Tihyazetlerinin çok güzel delikanlıydı. Arapların en yakışıklısıydı. Hazreti Cibril onun şeklinde görünüp gelirdi. Kelp kabilesinin en fazla koyun onların koyunu var. Kelp kabilesinin koyunlarının kılları kadar bu gece cehennemden beraat alacak var. Onun için ümmetime yalvarıyorum dua diyor. Gecenin üçte birinde ümmetin üçte birisine şefaat izni aldı. Üçte ikisinde, üçte, iki, üçte. gecenin sonuna doğru duayı bırakmadı, Cebrail Aleyhisselam geldi, Allah bütün ümmetine şefaat etme izni verdi sana dedi. Onun için Şaban benim ayımdır diyor. Ancak hasmı olanlar helallık almadan şefaat olmaz. dedi dedi Cibril kimin hasmı yok ki o zaman hepsi yandı. Yine duaya devam ettim sabah tekrar geldi. Allah senin hürmetine ümmetinin hasımlarını da birbirinden ahirette razı edecek sevaplar vererek onları da şefaatine nail edecek. Yeter ki kul hakkından sıyrılmaya çalışsın. Çalışıp da halledemezse, adam helallık Vermezse de Allah yine kurtaracak Şefaat Bu berat gecesinde Lütfedildi, ikram Edildi. Baktım Gök kapılarını açık gördüm. Dedim Ey Cibril, bu kapılar tabi Birinci kapıdaki melek, bu gece ruku edenlere müjdeler olsun, ikinci kapı bu gece secde edenlere müjdeler olsun, bu gece zikredenlere müjdeler olsun, bu gece Allah korkusundan ağlayanlara müjdeler olsun, bu gece Kur'an'ı okuyanlara müjdeler olsun, bu gece isteyenlere, dua edenlere müjdeler olsun, var mı isteyen ne istediği verilecek. Dedim ey Cibril bu kapılar ne zamana kadar açık kalacak dedi imsak oluncaya kadar fakat maalesef yaza çattık. Onun için geceler çok kısa. İmsak şu anda üç buçukta oluyor. Dolayısıyla üç buçuğa kadar bu kapılar açık kalıyor. Öyle çay içelim, leblebi çekirdek çitleyelim derken kapılar kapanır erken. Tamam mı kardeş? Lütfen üç buçuğa kadar dişimizi sıkalım. İsteklerimizi, arzuhallerimizi verelim. Namazlarımızı da tamamlayalım. Rahman. Cennetin süslendiği gece, kuşatıldığı gece, donandığı gece, Allah'ın rahmetini boşalttığı gece, o beş gecelerden, dört gecelerden, hangi mübarek gecelerden dersen, işte o gecelerden. Kadir gecesinden sonra İslamiyette en büyük gece Berat gecesidir. Kadir gecesinden sonra en büyük gece Berat gecesidir. İşte önümüzde gelecektir inşallahu rahman. Şimdi tabi mübarek çok isimleri var şeyleri var hızlı hızlı açıyorum efendim bir de Kadir gecesinden daha önemli bir mesele var o da nedir Kadir gecesinin şu olduğuna dair yemin edemiyorsun kesin değil rivayet çok en ümitli gece 27. gece ama Berat gecesine yemin etsen başın ağrımaz 15. gece bu da büyük bir lütuf çünkü kader gecesi ya Allah onu belli etti ki duaya sarılsınlar güzel kaderler olsun Güzel kazalar yazılsın inşallah. İsa aleyhisselam bir dağda gezerken nur gibi parlayan bir kaya gördü. Dedi ki Rabbim bu ne hikmettir. Dedi ki ben sana bu kayanın içindeki ayeti göstereyim mi? Bir de kaya yarıldığı bir zat çıktı içinden. Nur yüzlü piri fani bir zat. Kayanın içinde ibadet ediyor. Allah ona bir üzüm asması halk etmiş. Her gün bir salkım üzüm ile vücudunu diri tutuyor ve böylece ibadet ediyor. Dedim kaç senedir buradasın dedi dört yüz sene. Ne yapıyorsun ibadet ediyorum. Neyi bekliyorsun dedi ahir zaman peygamberini bekliyorum. Allah Teala İsa Aleyhisselam dedi ya Rabbi bundan daha mübarek kulum var mıdır? Bu ne acayip bir ibadet nasip ettin sen ona? Rabbim ridat ey İsa ahir zamanda gelecek Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden Berat gecesine kavuşup da iki rekat kılan bunun 400 senelik ibadetinden efkaller. Berat gecesinin namazları var. 100 rekat namazı var. 138. 140. sayfada Türkçesi başlıyor. Bu namazı kılana 100 melek gelir. Bir Fatiha 10 kul okunuyor. Namaz bitince bin kul okunmuş oluyor. 30'u cennetle müjdeler, 30'u cehennemden berahat verir, 30'u dünyanın belalarından güvence verir. Onu da şeytanın tuzaklarını ondan def eder. bu mübarek gecede bu namazı kılabilenler için. Allah nasip ederse kılarız inşallah. Amma velakin 12 rekatlığı da var. Diğer bazı rivayetler de var. Efendim, siz herhalde 12 rekatı tercih edeceksiniz. Öyle gözüküyor. Dişinize göre Namaz arıyorsunuz. Buradaki namazlara bakın. Ama eğer ki e, yüzdekatı kılsanız çok muazzam olur. Çok çok fayda olur. Şimdi bakayım o şeyi de bulabilir miyim? Secdeler arasında da Efendimizin okuduğu dualar var. Berat gecesi secdede okuduğu dualar var. Onlar hep 166'dan 177'ye kadar zikrediliyor. Şimdi sizi ilgilendiren... Beraat gecesi, hayırlı kaza ve kaderler için yapılacak dua Evliyaullah, İmam Zebidi, şey Ahmetdi Rebi Birçok alim ve müşayih ne diyorlar? Hep akşam namazından sonra Bir Fatiha, altı kulüvallah ile Altı rekat kılacak Selamdan sonra Her iki rekattan selam verince bir Yasin Ne edecek? Üç Yasin Birincisinde ömrüne bereket ikincisinde rızkına bereket Belaların define niyet Üçüncüsünde insanlara muhtaç olmamak, son nefeste imanla ölmek. Yasin ne niyetle okursan o niyet içindir. Bitti. Kesin. Bu üç, altı rekatı kılın. 3 Yasin 2 rekat kılıyorsun bir Yasin. Niyet tutuyorsun. Niyetler nerede yazıyor? 171. Şu kitabı elden düşürmeyin. Ben Allah için söylüyorum. 171'de niyetlerini yaparsın. 6 rekatı kılarsın, 3 Yasin'i de okuduktan sonra duası var. 172 173. Arapça bilmesen de Türkçe manasından da okuyabilirsin. 10 kere tekrar edilecek dua. Ya Rabbi senin cömertliğin beni sana getirdi. İyiliğin beni sana ulaştırdı. Keremin beni sana yaklaştırdı. Halim gizli değildir. Sana şikayet ediyorum. Senden istediğim şeyler sana zor gelmez. Senden diliyorum. Böyle manaları var. Açıkça bunun manası şu. Sen beni Lev i bedbaht, kötü, fakir, mahrum, millete muhtaç biri olarak yazdıysan, kısa ömürlü yazdıysan onları sil, beni iyiler defterine al, ömrüme bereket ver, rızkıma bereket ver. Öyle bir duadır ki, Hazreti Ömer Efendimiz tavaf yaparken ağlayarak okuyordu bu duayı. Bu duayla Allah istediğini Kötü listelerden çıkaracak, iyiler listesini alacak inşallah. Ya Rabbi zaten iyiler listesindeysek bizi oradan çıkartma. Kötüler defterindeysek bizi oradan çıkart, iyiler defterine al. Çünkü sen kitabında buyurdun, sen ne buyurduyorsan hakdır. Estağfirullah bismillah. Yehu Allahu yaşa ve Allah dilediğini siler Dilediğini bırakır Şimdi Berat gecesinde Bir salavat var Ölüler için dua ve istiğfarlar 191'de Salatü selam var 100 kere okuyan Resulullah Efendimiz'i mutlaka görecek Şefaatine erecek Berat gecesinde sürme çekmek var İsbit sürmesi Arabistan'dan alıyoruz. Bir göze üç kere, öbür göze iki kere sürme çeken bir sene göz iltihabı ve göz mikrobu görmez. Ondan sonra berat günü yapılacak ameller var. Efendim, orucu var, nafile namazları var. Kadınlara yemek pişirmek. berat günü yemek pişirmek, iftarlık hazırlamak, erzak almak. Eğer diyor kabınız çanağınıza Beraat günü, yani ne oluyor? Cumartesi. Beraat gününde gidip alışveriş yaparsanız, nohuttur, buğdaydır, bir şeyler kabınıza, çanağınıza koyarsanız, kaplarınızı biraz kıpırdatın diyor, biraz erzak alın, koyun, o gün eve erzak alırsanız, bir sene bütün rızkınız bereketli olacak. Evet. Bunlarla amel edersiniz. İnşallah. Ama esas vaaz neresi? Beraat gecesinde bile af olmayacak adamlar var kabilesinin koyunları kadar af var ama af olmayacak adamlar var kimdir bunlar ben bunları tek tek sayacaksın Allah'a Celle Celaluhu ortak koşanlar kin tutanlar küs duranlar Müslümanlara dargın kalanlar efendim sahabeye buz edenler şia mezhebi Ebu Bekir Ömer'i Ayşe anamızı sevmeyen şia mezhebi Adam öldürenler, evet. zina edenler, evet. içki içmeye devam edenler, evet. ana babasına karşı gelenler, evet. akraba ile ilişki kesenler, evet. kibir için eteklerini sarkıtarak, evet. kibirli elbiseler giyip hava atanlar, evet. söz taşıyanlar, evet. heykel yapanlar, evet. efendim evet. büyü yapanlar, evet. yaptıranlar, evet. fal bakanlar, baktıranlar, evet. faizde ısrar edenler, evet. Evet. ondan sonra efendim. Evet. Vesaire vesaire, Daha burada madde, madde, madde. Evet. 222 224'e kadar gidiyor. Hoca efendi ne var? Yahu biz ya, ya. kesinlikle beraatımızı alacağız, af olacağız dedik. Sen o kadar madde saydın ki biri bir yerden çıktı, biri öbüründen çıktı. Kimse kalmadı ki. Kardeş, bu günahlardan biri madde madde okuyun. Evvela o günahları okuyun. O günahlardan bir tevbe edersek, bir pişman olursak, bir daha yapmamaya azmedersek beraat gecesi af olduk demektir inşallah. Mutlaka o günahlar bahsede okuyun. Sonra Şaban-ı Şerif'in diğer amelleri ve zikirlerinden son bölümde de onlar vardır. İstifade edin. Özellikle şöyle bir zikir vardır. Daha burada çok salavatlar var ama Şaban-ı Şerif ayında. Buyurun beraber okuyalım. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah muhlisine lehuddine velevkerihe <gülüyor> el kafirun bu zikri her gün okuyun bir adam 242. sayfede her kim bu zikri şaban ayında bir kere bile okusa bin senelik günahı da olsa af olur yüzük dolunay gibi kabrinden çıkar Allah indinde sıttıklardan yazılır 242'de devamlı okuyun la ilahe illallah ve la ne abudu illa iyyah muhlissine le uddine velevkerihe el kafirun kafirler çatlasa da patlasa da biz ancak Allah'a ibadet edeceğiz. Kulluğumuzu sırf ona tahsis edeceğiz. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktu. Şimdi bunlar Şaban'la ilgili size söyleyeceklerim. Amel edecek misiniz? Niyetiniz var mı? İnşallah. O zaman cennete niyetiniz var demektir. Şimdi Arifan dergisinde ne ilimler var saymakla bitiremem. Benim yazımda ömrün Kırktan sonraki yaşlılık merhalesine doğru güzel bir mesele var, ayetlerden, hadislerden. Bir okuyalım bakalım, kırkı geçenler okusun ahvah demek için. Kırktan evvelkiler de yakında kırk olacağız diye tedbirini almak üzere okusunlar. Ali Eren Hoca Ehl-i Sünnet dışı Hayrettin Karaman'ın vesair hocaların Ehl-i Sünnet dışı görüşlerine reddiyeler yazmış. Allah kalemine kuvvet versin. Ali Eren Hoca'nın da Efendim Yazısını mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Bizim fıkıh suallere cevaplar var. Bunları güzelce okursunuz. Ondan sonra efendim, dualar bölümü var. Namazlar bölümü var. Şaban-ı Şerif'in namazları, nafile namazları. Şimdi dualar bölümünden size başlıkları okuyorum. Nazar, büyü, zehirli haşerata karşı çocukları okumak, ve başkaları, büyükleri de koruyucu dualar. Burada hadis-i şerif var. Korkan, ağlayan çocuklara okunuyor. Üzerine üfleniyor. Olmadıysa yazılıyor, üstüne takılıyor. Bu dua. Çıban, sivilce gibi fiziksel sorunlar okunacak dualar. Tümör. Adamda bir küçük tümör çıkıyor. Onu önemsemiyor. Sonra o kangren oluyor, kanser oluyor, onu öldürüyor. İşte burada bir dua var. 60. sayfada... Bir insanda tümör çıkarsa, kanser falan Bu duayı okusa sivilce de olur, çıban da olur Hangisine bu duayı okursa Küçüle küçüle küçüle eriyip gidiyor Hadis-i şeriftir Resulullah böyle öğret Sallallahu aleyhi ve sellem Efendim Hastanın okuyacağı Dualar Veyahut da hasta okuyamıyorsa onun yanında okunacak Sureler Ve dualar Yazılmıştır Ondan sonra ayetel kürsi hakkındaki ...bazı faydalı ilimler... ...çok Ahatel Kürsi'nin çok faziletleri var... ...bu derste yazılmış... ...Yasin Suresi'nin hangi faziletleri var... ...Yasin'le ilgili bazı özellikler... ...Esma-i Hüsna'dan... ...hangi isme geldi dersimiz... ...El-Fettah... ...bütün kitli kapıları ancak açacak Allah... ...El-Fettah ismi... ...bu ismi okuyun... ...bakın... ...işinizin açılması için... ...duanızın kabul olması için... ...sekiz kere bir dua var... Allahümme entela diye sekiz kere okuyorsun. Ondan sonra ne istiyorsan istiyorsun. Açılmadık kapı kalmaz. Bütün bu duaları buradan yapabilirsiniz. Ancak Hz. Ali Efendimiz buyuruyor Kur'an'da yedi tane ayet var. Bu yedi tane ayetin hepsinde de fetih kelimesi geçiyor. Feth, açılma. Bu yedi ayeti diyor okuduğum zaman yedi gök yere inse ben korkmam bana bir şey olmaz. Allah bir çıkış kapısı açar Hepiniz günde bir kere olsun bu yedi ayeti okuyun. Çok acayip zamandayız. Durakta dururken otobüs üstüne iniyor yukarıdan aşağı. Yani kenarda dururken geliyor araba sana dalıyor giriyor. Her gün kazaba, haberler kaynıyor. Bu yedi ayeti her gün okursanız bunları okuyan gök yere insa Allah ona çıkış yaratır. 67. sayfede başlıyor, 68. sayfaya kadar gidiyor. İdris Aleyhisselam'a öğretilen isimlerden çok büyük isimler var. Efendim eyvend, eyvend, eyvend. ne diyeyim size bu ismin kalp gözünün açılması, belaların açılması, evet. günahkarlara tevbe nasib olması evet. Evet. adam zinadan kurtulamıyor. Evet. Ya Hannan entelzi ve semte bu zikiri yaparsa evet. Evet. Evet. ikrah geliyor. İçkiye karşı, zinaya karşı, günahlara karşı. Başkası da onun niyetine yaparsa evet. Evet. Evet. Evet. o da kabul olur. İnşallahur Rahman. Evet. Evet. Evet. Felce olanlar Eli boynu tutulanlar, felce olanlar bu ismi şeriflerle ne amel edecekler? Dünya ahiret mertebe isteyenler, itibar isteyenler, zenginlik isteyenler, bütün insanların kendisini sevmesini isteyenler, bütün reçeteler Allah'ın isimlerinde gizlidir. İşte burada Fettah ismi var. 40 isimden Hannan ismi şerifinden ya Hannan diye başlıyor. Bunların hepsi sizin için yazılıyor. Allah amele muvaffak eylesin. Tembelliğinizi izale eylesin. Zikrinizi, şükrünüzü daim eylesin. Cennetini, cemalini nasip eylesin. Azabından, gazabından muhafaza eylesin. Ehli sünnete göre inanıp yaşamak nasip eylesin. Ailelerimizi yar eylesin. Günahlarımızı af-ı mağfire de Ya Rabbi buradan dağılmadan, anadan doğmuş gibi tertemiz ihraç eyle bizi ya Rabbi. Hayırlı muratlarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbi Alemin. Evet, dernek sizden yardım istiyor efendim yukarıları yapmışlar bir de bizim adımıza yardım toplayanlar vardır diye şikayet geliyor hem benim adıma gezenler oluyormuş hem de bu derneğin adına burada Hacı Fikret Efendi var ilgilendi bu uğrayla senelerdir Hacı Zekeriya Efendi var bunlar ilgilidir bunların dışında tabi böyle Yok külliye için topluyorum, yok hoca için topluyorum diyenler, itibar etmeyin. Bizim adımıza kimse para toplayamaz. Biz kimseden para istemiyoruz. Bu vesileyle bunu da duyurmuş oluyoruz. Şimdi, cemaatlarımızdan kardeşlerimizden, ameliyat olanlara, hasta olanlara, kanser olanlara, Ya Rabbi salli ala, Seyyidina Muhammedin ala, Ali Seyyidina Muhammed, Allahümme bi hakkı Seyyidina, Muhammedin ve Ali Seyyidina Muhammed. Hepsine acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. İçimizdeki dertlere devalar ikram eyle. Borçlara edalar ihsan eyle. Ne muradı olan varsa bu salavat hürmetine buradan hayırlı muradı ile dönmesini nasip eyle. Ya Rabbel Alem ve Ya Gayrı'l-Nasir'in. vefat edenler, cemaatlarımızdan Ali Güngör Efendi, Güngördü Efendi ve oğluna bir e, kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve rasul. Cemaattan Ahmet Avcı Efendi vefat etmiş. Bakın her ay geliyoruz, vefatları ilan ediyoruz, bir, bir günde biz gideceğiz. Bu yolculuk devam ediyor, ölenleri de unutmayalım, salih amelleri de ihmal etmeyelim. Evet. Ahmet Efendi kardeşimiz ruhu için buyurun. Evet. Eşhedü en ilah illallah ve evet. eşhedü enne Muhammeden abdû ve rasûlûh evet. Hediyelerimizi kabul eyle, evet. ruhlarına ihsal eyle, kabirlerini nur eyle, evet. azapları varsa defur efeyle, evet. bize de son nefeste bu şehadeti nasip eyle, evet. Ramazan'a hayırla kavuşmak nasip eyle. Amin. Ruhleri için el Fatiha.